ayetleri serdederek bu ayeti i̇bn Kesir tefsir etmiştir. Ayeti ayetlerle tefsir etmeye çalışmıştır değerli kardeşlerim. Bu ayeti kerimelerin benzerlerinde özellikle ülkemizde bazı müellifler, bazı müfessirler, bazı maçiler bu daa kelimesinin geçtiği yerlere e, abede yani ya e, çağırdı demek, abede e, kulluk etti, ibadet etti demek. Deayı gördükleri yerde abede manası vermişler. Gerçekten birçok e, maalde ben bunu gördüm. Birçok tefsirde bunu ben gördüm. Sonra kendi kendime sordum. Acaba neden bu insanlar e, dea veya yeddu bu e, gördüklerinde e, abede veya ya'budu e, yani yalvardı kelimesini gördüklerinde kulluk etti manasındaki abede veya ya'budu kelimesini e, dikkate alarak manayı o şekilde vermişler. Dea kelimesinin manasını vereceklerine abede kelimesinin manasını vermişler. Bu neden bu Ol, ol, böyle olsun ki neden bu insanlar bu kadar Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmişler, bu kadar maal vermişler, bu insanlar acaba bu insanlar acaba bilmiyorlar mı? Bu insanlar daa kelimesiyle abede kelimesini birbirinden ayıramıyorlar mı? Neden daa kelimesinin manasını vermekten özellikle kaçıyorlar diye şöyle sorduğumda cevap olarak değerli kardeşlerim şunu gördüm kendi kendime bu insanların kulluğuna baktığımızda seyri sülukuna baktığımızda dini yaşamlarına baktığımızda dini tevhidi durumlarına baktığımızda bu insanların kendi meşayıklarından kendi şeyhlerinden kendi kutsal gördükleri büyük azim gördükleri olağanüstü ve insanüstü bir takım sıfatlarla muttasıf gördükleri insanlardan yardım isteyediklerini görüyoruz. Kendilerini zor duruma düşürmemek için kendilerini e, müşrik durumuna düşürmemek için burada e, yalvarma Allah'tan başkasına yalvarandan daha sapık kim vardır daha zalim kim vardır ee, manasındaki ayetleri bile bile büyük bir cinayet, büyük bir gaflet işleyerek, büyük bir hıyanet içerisinde, büyük bir dalalet içerisinde olmak kaydıyla bu dea kelimelerinin manasını abede kelimesinin manası, manasıyla değiştirmişlerdir yalvarmanın, Allah'tan başkasına yalvarmanın en büyük sapıklık olduğunu ifade eden Yüce Rabbimizin bu ayetini, bu ilkesini e, görmezden gelip insanların bunu anlamamaları, duymamaları için e, farklı bir tefsire, bir maale e, gitmek suretiyle bu dalaleti, bu sapıklığı insanlardan saklamışlar insanların düşmüş olduğu bu sapıklıktan kurtulmaları için ayetten faydalanmalarını, bu ayetten ibret almalarını daha engellemiş olmaktadırlar ve bu konuda böyle bir gayretin içerisine girmektedirler. Sapıklıklarını, yanlışlarını, haklı görmek için maalesef ayeti kerimelerin manalarını Iı, bilere bile değiştirmişlerdir. Ve biz sorduğumuzda neden böyle yapıyorsunuz? Neden? allah Teala birçok yerde dea demiş, birçok yerde abede demiş. Neden? Neden böyle yapıyorsunuz diye ıı, sorduğumuzda bir muhalata ıı, içerisinde, bir mugalata mantığı içerisinde bize cevap veriyorlar. Diyorlar ki yalvarmak kulluk değil mi? Yalvarmak kulluk ise biz yalvarmayı kulluk olarak burada tercüme edebiliriz diyorlar. Halbuki çok büyük bir hata ediyorlar. Allahu Teala kulluğu ayrı yerde zikretmiş, yalvarmayı da özel olarak zikretmiş. Yani diyor ki, siz Allah'a kulluk o yaptığınızı zannede zannedebilirsiniz. Ama bir yerde benden başkasına yönelmiş olursanız, benden başkasından yardım istemiş olursanız, siz aslında kulluğunuz da, kulluğunuzu da ihlal etmiş olursunuz. Dolayısıyla daha özele inerek Allah'tan gayrısına yalvarmanın kulluğu ihlal eden çok önemli bir şirk olduğunu ben ifade etmek istiyorum size diyor Yüce Rabbimiz. Ama bu uyarısını insanların görmemesi için bazı insanlar ellerinden gelen gayreti gösterme suretiyle bu ayetlerin manalarını değiştiriyorlar, başka başka anlatıyorlar ve Allah'tan başkasından yardım ilemenin şirk olduğu ilkesini ayet ayetteki bu çok açık manaları saklamak vermemek insanlardan uzaklaştırmak için ayetli kelimelerle adeta oynuyorlar buna dikkat edelim bakın yani isterseniz elinizde mal varsa bakabilirsiniz ee, nerede dğa geçiyorsa bakıyorsunuz orada abede olarak onu ee, değiştirmişler. Maalesef burada büyük bir cinayet, bir e, tefsir cinayeti, bir maalcan cinayeti işlemişler değerli kardeşlerim. Evet. Ee, sesli bir problem yok sanıyorum değil mi arkadaşlar? Orada mikrofon görünüyor ama umarım bir problem yoktur. Peki ee, Bizler e, Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim Değerli mümin Kardeşlerim e, Bu konudaki cinayete Ben dikkat çektim lütfen sizler de Etrafınızda e, Bu konulara Dikkat edelim lütfen e, Bir kardeşimiz arıyor ama Maalesef Ona bir Cevap verip hemen kapatacağım arkadaşlar daha devam edelim mi? Aslında 20 dakika falan diyecektim ama baya oldu galiba. Şimdi bakıyorum elimizdeki MP3 30 dakika diyor. Ee, peki bu ayet-i kerime ile birkaç şey daha söyleyelim inşallah ardından bitirelim. Değerli kardeşlerim e, şurada Fatiha suresinin ile geneli, ilgili bir hadis-i şerif var. Bunu sizler duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur ama burada tekrar etmekte fayda var. Bu hadisi şerif şöyle: La salat alman, lem yıqra <gülüyor> bıfatihi el kitab. Fatihayı okumayanın namazı yoktur, namazı olmaz diyor bu hadis şerifte. Bununla ilgili çok fıkhi tartışmalar var. Onlara girmeyeceğim, onları lütfen siz kitaplardan. Bakın bu surenin önemini vurgulamak için burada i̇bn Kesir'in aktarmış olduğu bir hadis-i şerif bu. Ee, yine başka bir hadis-i şerifi aktarıyor i̇bn Kesir. Ee, Ebu Hureyre'den geliyor bu hadis-i şerif. Diyor ki Ebu Hureyre an Ebu Hureyre radıyallahu anhu an resulül sallallahu aleyhi ve sellem ee, Ebu Hureyre'nin Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor, diyor ki Yekulu Allahu Teala Allah der ki: "Qasamtu's salate bayni ve bayna abdi nisfeyn. Ben namazı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım. Fenisfuha li fenisfuha li abdi. Bunun yarısı benimdir, yarısı kulum içindir. Yani bu namaz ve kulubdi ma ve kulumun da ne isterse ne dilerse o yani kendine ayrılan o bölümde yarısında namazında ne dilerse o ona verilecektir buyuruyor. İza kâl el abdü Peygamberimiz Allahu Teala'dan aktarmaya devam ediyor. Kul şöyle dediğinde elhamdülillahi rabbil âlemin hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dediğinde قال الله Hamedeni Abdi Allah der ki kulum bana hamd etti ve izâ قال rahim dediğinde قال الله اثنى علي عبدي Allah der ki kulum bana övgü yağdırdı fe izâ قال Maliki Yevmiddin Kul Maliki ayetini okuduğunda Kale Allah Allah der ki Meccedeni abdi Kulum beni yüceltti Ve idha kala İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in Ayetini okuduğunda kul Kale hâzâ beyni ve beyni abdi Ve le abdi mâ se'el Bu Benim ile kulum arasındadır Kulumun ne dile dile, dile varsa o ona verilecektir. Ve İsa da, "İhden sırratı müstakim sırratı, Ladin anamta onlara, diğerlerine göre, onlara göre, onlara göre, onlara göre, okuduğunda göre, onlara göre, onlara bu onlara göre, onlara göre, onlara göre, onlara göre, onlara göre, kulumun bu duasını kabul ettim, kabul ediyorum manasında e, bir e, ibare geçiyor hadis-i şerifte Veli li abdî buyuruyor ve bu hadis-i şerif e, tabii ki çok önemli Fatiha suresinin fazlını anlatan çok önemli bir hadisi şerif değerli kardeşlerim e, Dahhak'ın e, i̇bn Abbas'tan rivayetinde e, şöyle i̇bn Abbas diyor, nâbudu, yani, nuvahidu, ne diyor? budu, yani İyyâke nuvahhidu ve nekâfu ve nerjûke ya Rabbena i̇bn Abbas diyor ki bu ayetin manası şudur diyor ancak seni birleriz seni e, tevhid ederiz seni birleriz ve ancak senden korkarız vene haf ancak senden korkarız. Ve nurucuk ya ve bütün kastımız, bütün hedefimiz, bütün gayemiz senin rızandır ya Rab. İşte e, İbn Abbas'ın da tefsiri böyle. La gayruk. Senin gayrın değil bütün bu dileklerimizde, hedeflerimizde, maksatlarımızda e, kastımız senin rızandır, senin birlenmendir, senin tevhidindir senin başkasının değil diyor i̇bn Abbas bu şekilde e, söylüyor değerli kardeşlerim. E, yine İyâk-ı Nablu ve İyâk-ı Nâstâ'in ayetiyle ilgili İbn-i Kesir'in e, açıklamaları e, devam ediyor ancak e, tabi ki biz burada noktalandır, noktalandıralım İnşallah gelecek dersimizde e, diğer e, bölümlere de bir bakarız ondan sonra Bakara suresinin ilk ayetlerini de inşallah girmiş oluruz. Ee, Allah bizden razı olsun bir takım aksaklıklar oldu. Telefonlar geldi, ee, işte mikrofonumuz düştü vesaire. Ee, bütün sıkıntılar, e, de ufaklık sıkıntılar oldu. Bunlar bu işin e, cilvesi, canlı yayın kazası diyorlar herhalde bunlar şimdi bu yayıncılar. Bunlar canlı yayın kazası.